1552 numaralı konu Hazreti Peygamberin Ebu Derda'ya namazdan sonra söylenilecek zikirleri öğretmeleri. Evet, Ümmü Derda şöyle anlatıyor. Bir akşam evimize bir misafir geldi. Koca Mevud Derda ona, "Kalacaksan lambayı yakalım, yok eğer gideceksen hayvanını yemleyelim." dedi. Adam, "Gideceğim." dedi. Bunun üzerine Ebu Derda şunları söyledi. "Sana bildiğim azıkların en iyisini vereceğim. Eğer bundan daha iyisini bilmiş olsaydım onu verirdim." Bir gün Hazreti Peygambere Derek, Ey Allah'ın Resulü, zenginler hem dünyayı hem de ahireti kazanıyorlar, namaz kılıyoruz, onlar da kılıyorlar, oruç tutuyoruz, onlar da tutuyorlar, fakat biz onların verdiği sadakayı veremiyoruz, dedim, Hz. Peygamber bana şöyle buyurdular, sana senden öncekilerden hiç kimsenin seni geçemeyeceği ve sonrakilerden de hiç kimsenin arkandan yetişemeyeceği bir şey öğreteyim, her namazdan sonra 33'er kere Sübhanallah ve Elhamdülillah, 34 kere de Elahu Ekber diyecek, Mümin fakirlerden bazıları Hazreti Peygamber'e gelerek, Ey Allah'ın Resulü, bütün sevapları zenginler kazanıyor, çünkü biz onlar gibi sadaka veremiyor ve malımız olmadığı için de Allah yolunda infak edemiyoruz, dediler, bunun üzerine Hazreti Peygamber, Söyleyiniz bakalım dünya malları üst üste konacak olsa göğe ulaşabilir mi, diye sordular, onların, Hayır ey Allah'ın Resulü, demeleri üzerine de şöyle buyurdular, Size kökü yerde dalları gökte olan bir şeyi haber vereyim mi, bu, her namazdan sonra la ilahe illallah, Allahu Ekber, Subhanallah ve Elhamdülillah sözlerinin onar kere tekrar edilmesidir.